نبينا وقائدنا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن تبعه من أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم واقتدى سنتهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله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 Ahiret gününe iman. Ahiret gününde imanda da küçük şerpler var, büyük şerpler var. Alametleri var ahiretin. Küçük alametlerdeydik. Onda da beşinci alametteydik. Bundan önce dört tane alamet zikrettik. Dördüncü Fitnenin ortaya çıkışıdır. Onda da yedi sekiz sene fitne vardır. O fitneler bitti. Bütün fitneler değil ama sembolik olarak bariz fitneleri, öne çıkan fitneleri tarihte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş, onları zikrettik. Bugün beşinci alamete geçiyoruz. Küçük şartlar çoktur. Alametler devam eder. Bugün beşincideyiz. Bu da fitnedir asıl da ama e, biz alametten devam ederiz. Bunun da fitne tarafı var, alamet var. Her alamette, kıyametin alameti de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem neyidir? Mucizesidir. Her alamet Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizesidir. Neden? Neden? Çünkü mucize olarak haber veriyor Resulullah. filan şey olacaktır, gayipten haber veriyor. O şey oluyor, tahakkuk buluyor. Demek ki bu mucizedir. Gayib için bilir Allah'tan başka kimse bilmez. Yani de Allah Teala bir kuluna bildirir, o kul haber verir. O kul da kimdir? Allah'ın seçkin kulları peygamberlerdir. Ondan sonra kimse gayipten haber verer, verebilir mi, veremez? Varisler bile veremezler. Peygamberlere hastır. Peygamberlere hastır. Cibil vasıtasıyla gelir filan şeyi Allah Teala söyledi filan şey böyle olacak böyle olur. Evet. Bu alametlerin de beşincisi, xurujüddijalina ve ddia'ın nubuva. Bu da nedir? Yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem haber veriyor. Benden sonra diyor çok çoğalır. O kadar çok çoğalır ki nübuvveti iddia edenler ortaya çıkalı. Deccal nedir? Arapça bir kelimedir. Deccal, decelden alınmış. Decel nedir? Yani yalancı, kurnaz, üşşat derler bizde. İnsanları aldatır. Bir tane bir yalan söylese bu deccal oldu. E şey yalancı oldu. Ama yalan meknesi olsa yalan üretiyor, işi yalandır, uzmanlığı alanına girdi. Her şeyi yalan üzerine kurulmuş buna deccal diyenler. Onun için deccellerin de imamı başı kimdir? Deccal-ül Ekber el-Avar. O da kimdir? Deccaldir. Kıyamet gününde çıkar. En büyük deccal odur. O peygamberlik iddia etmez. Ne iddia eder? İlahdık iddia eder. Ben Rabbinizin cenneti var, cehennemi var. Ona da geleceğiz. O da küçükten büyüğün arasındaki şartlardadır. Ama alimler genelde büyüge sokmuşlar onu. Yani de büyükten küçüğün arasında başlangıçtadır. Evet. Bu deccaler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor, çok alırlar. Nübuvvet iddia edenler çok alır benden sonra diyor. Ümmetimde çok alır. Hatta rivayetlerde ne diyor? 30 tane benden sonra beccal çıkar diye ben peygamberiyim. Peygamberlik iddia eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber veriyor. Sahih rivayetlerde bunlar geliyor. Bu alametler ümmette vuku buluyor. Bir kısmı Resulullah'ın hayatında vuku buluyor. Bir kısmı Resulullah'ın vefatından sonra bir kısmı sahabe döneminde, bir kısmı tabi'in döneminde, etba'u tabi'in döneminde bugüne kadar nübuvvet iddia edenler devam ediyor. Bu işte mucize budur. Haber verdiği gibi olur. Bu mucizedir. Biz mucizede ee, Resullere iman da Resulullah'ın mucizelerinde bunları anlattığı mucize nedir ne değil. Şimdi bu alametler çıkacaktır. Kıyamet gününe kadar devam edecektir. En sonları da büyük Deccal'dir. Mesihud Deccal. Ona. ona kadar devam eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçti bir rivayette la taqumus saatu. La tekum yani kıyamet kopmaz ki muhakkak, kopmaz illa ki haber verdiğim şey olan la tekumu dese Arapça'da, olmaz illa ki hak kıyamet olmadan önce bunlar vuku bulması lazım. Hatta yub'atü deccaluna kezzabun yalancılar ve decceller çıkarlar ortaya. Neden burada çi sıfa verdi? Deccalun ve kezzabun deccal dedik yalan meknesidir uzmandır yani de yalancıdır ama uzmanlık alanına girmemiş yani e, ne diyoruz e, Türkçe'de amatör e, yalancı bir de ne var profesyonel yalancı yani yalan kurumunu kurmuştur, bugün de yalan kurumları da var bilirsiniz, hat vermeye gerek yok, kurumları yalan üzerine kurulmuş, bu da bir mucizedir Resulullah'ın insanları onuyla yönetiyorlar Televizyon mesela yalan kurumu meknesidir. İnsanları medya mesela bugün de insanları yönetiyor. Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Kareiben min thalahin." 30 tonaya yakın. Kulluhum yaz'unun ennehu Resulullah. 30 tonaya ümmetimde çıkar, muhakkak çıkar. Neyi derlerler? Diyerler ki biz Resulullah'ız. Allah'ın elçisiyiz. Bu hadis e, Bukhari'dedir. Bir hadiste İmam Ahmet'te "fi ümmeti kazzabuna ve deccaluna Seb'atun ve عشرuna Ümmetimde kezzablar var, decceller var. 27 tanedir. Bir rivayette İmam Ahmed hasendir bu da. Son senedi de sahihtir. Memhum 4 nevve. tane de bunların içinden kadın var. Çıkar peygamberliği iddia eder. Ve eni hatamun nebi. Hatamun nebiyun, nebiyuna, nebiyina. Lan la nebiyye ba'di. peygamberlerin en sonuncusuyum. Benden de sonra peygamber yoktur. Müslimde de bir rivayet var. Eee, yok İmam Tirmizi'de Dur la taqumü's kıyamet kopmaz ki hatta telhaqal qabailu min ummeti bil müşrikîn. Ümmetimden kabileler müşriklere tabi olurlar. Ve hatta ya'budun el Putlara tapallar yeni baştan. وَإِنَّهُ سَيَكُونُ ف۪ي أُمَّةِ ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَب۪ي وَأَنَا خَاتَمُ النَّب۪يينَ لَا نَب۪يَّ بَعْد۪ Bu rivayetler hepsi sahihtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan haber veriyor. Dedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette attuz bir rivayette yiyim diyor. Dört tane de kadın var. Kadınların da bir kısmı çıktı. İlk kadın sahabe döneminde çıktı. Ondan sonra bu devam eder. Eydir alimler diyorlar ki, Sünnet alimleri, talimleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 dedi diyelim. Bu rivayet esas alacağız Buhari'nin rivayetini. E çıkanlar, peygamberler iddia edenler bakıyoruz 60'dan fazladır. Belki 300'dür. Belki 600'dür. Çoktur yani liste tutsan bugün de araştır. Bugün de Türkçe'de de var. Yok mu Türkçe'de? Türkçe'de peygamberlik iddia eden de var. Bir tane var kanallarda da çıkıyor. Bana vahiy geliyor. Allah'tan. Televizyon kanalı da var. Çoktur. Bugün de Amerika'da var. Adam düğürmen peygamberi middia ediyor. Müslümanların sapık fırkalarının içinden. Avrupa'da var. Afrika'da var. Asya'da var. Var. Çoktular da. Ama niye at diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Alimler diyorlar 30 anlamı gelir ki 30 tananın ses getiren olur. Bugün de çok var peygamber iddia eden. Şu anda belki 30 tane var. Ama biz bilmiyoruz. İnternete yazsan bulursun. Yani bir tane gelir derim ben Kaliforniya'dayım bir tane peygamber iddia ediyor filan tarikat mensuptur. Biz duymuyoruz onu. Neden? Şevkesi yoktur. Ama hangisinin ses getirdi? ümmete fitne saldı o nedir? o attustanaya dahildir Eydir bunlardan kim var? bir kısmı Resulullah'ın zamanında çıktı deccellerden mesela el el ansi Yemen'de çıktı el ansi Resulullah zamanında Yemen'de peygamberlik iddia etti araştırdı Muhammed neyle Medine'de bu kadar adamı topladı Mekke'ye hele geçirdi Dediler işte buna vahiy geliyor, Allah'tan Kur'an geliyor. Kalktı yaptı? Dedi bana de vahiy geliyor. O zannetti böyle adam toplar. İnandı cahil cuhale olan Yemen'de, şevkesi oldu. Atrafında adam oldu, saldırdı çöylere. O atrafı Yemen'de bayağı yeri işgal etti. Haber Resulullah'a geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden gönderdi. Ehli Yemen'e mektup gönderdi. Bunları şey yapın. Ee, bunu, bunu savaş açın. Bu yalancıdır. Deccaldir. Hatta geldi bir adamı öldürdü karesini aldı. O karesi de müminedir. Zordan geldi üzerine girdi. O kare mu'minlere, müminlere, musulmanlara yardım etti. Ehli Yemen'e de Allah hidayet verdi. İsticab ettiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ordu toplandı. Yürüdüler üzerine öldürdüler onu ordu. Fitnesin oldu bitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kim çıktı bir de? Musallim el Kezzab. Neden Musallim el Kezzab dedik? Çünkü Resulullah adını koydum. Musallim'e bir Resulullah'a bir mektup yazdı. Dedi bu arada bu işi çiye bölelim. Sen Hicaz tarafında ben de Necid tarafında. Senden de sonra ben seninle vaçilin devam ederim. Mektup yazdı Resulullah. Resulullah yazdı. Min Muhammed Resulillah. Muhammed, Allah'ın elçisi Muhammed'den. İle musellime el kezzab. Kezzab musallime, yalancı musellime. Ondan dolayı Resulullah orada vefat etti tabi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra riddet oldu biliyorsunuz. Araplar yarımada karıştı. Abu Bakır'ın sallallahu aleyhi ve sellem sadık imanıyla ne oldu? Durdu karşılarında. O sadık iman, bakın sadık, sadakat çok önemli bir şeydir. İnsanı, zekası, ordusu, topu, silahı kurtarmaz. Neyi kurtarır? Sadakati kurtarır. Ashab-ı Bedir'de kim kurtardı onları? Allah'tan sadık olmaları. Öhüt'te, Çim neden yenildiler? Sadakati bozdular. Velâcü Allah'tan bozmadılar. Ahî Resûlullah'ın emrine uymadılar. Sadık olmadılar orada. Velâcü Velâcü direk karşı çıkmak niyetleri yok iydi. Yanlış ihtiadetler. Resûlullah ne demiş olarak? İnmeyin demiş. Bir de daha detaylı Resûlullah'ın hayatında hünen E? Ha? Savaşında, metçeden sonra hezimete uğradılar. Gatafan kabilesiyle kaçtılar. Sadece Resulullah kaldı. Beş altı ashabı kaldı arasında. Orada ne, neden sadakati ne, neye bozdular? Sadakati bozmadılar. Ama ne yaptılar? Allah'tan sadıklık tam teslimiyettir. Orada şeytan geldi, yön değiştirdi biraz. Teslimiyeti yüzde yüz Allah yerine bırakmakları yerine ne yaptılar? Dediler artık bizi kimse galip gelemez. Metçe bizden oldu. Metçeyi ettik, Biz çokuz. Nereye geçsek orada galip geliriz. Ne oldular? Yenildiler. Onun için Hz. Ömer radıyallahu anhu, Halid İbni Velid hangi savaşa giriyor kazanıyor? Halid aldı. Aldı görevde Dediler niye alıyorsun bu başarılı? Allah'ın kılıcı Allah bırakınız demiş. Dedi korkarım ki muminler Artık Halid'in ordu olduğunda tedbir elden bırakırlar. Sadakati elden bırakırlar. Tevekkülü elden bırakırlar. Halid'e itimat ederler. Çünkü yaşamış Hazreti Ömer kendisi bu işi. Onun için sadakat çok önemlidir. Abubakir'in Sıddık'ı, sadakati bak bütün sahabeleri ihlaf ettiler. Onunla. Nasıl La İlahe İllallah diyenleri öldürürüz? Öldürürüz de edenler. Neden? Çünkü Resulullah'ın emrine karşı geliyorlar. İçtihad ediyorlar. Velev içtihadları hatalıdır. Olan apaçuk nasza karşı Zecat Zekat vermeriz diyorlar. Muhammed'e verdi. Muhammed öldü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona vermeriz. Bir kısmı da riddet etti. Bir kısmı namaz kılıyor ama zekat vermiyor. Hepsine savaş açtı. İşte bu sadakat çok önemlidir. Tek başına sadakatiyle kazandı. Onun için asıl mesele Allah'tan sadık olacaksın. Ona güveneceksin. Her şey onun elindedir. Düşmanın topunu, tüfengini, silahını süstürebilir. Sadık olsan. Bunu da Mu'te'de savaşında yaşanıldı. Bunu çı imbratoru çöktürmede ashab-ı canlı olarak yaşadı bunların. Dünyanın süper güçleri o zaman çöl bedevilerin önünde yok oldular. Adamın o zaman da teknolojisi var. Filen savaşıyor. Arabın fil yoktur. Arab savaşa deva bile götürmez. Anlatabildim yani karşılarma deva yoktur. Attan karşılaşırlar. Adam filden çıktı karşılarına. Romalıların taktikleri çok bin seneler devlettiler. Zırhları var. Kılıçları bile sağlam çelikten yapılmış arabalar için kırılıyordu savaşta. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de üç tane sahabeyi gönderdi. Gidin Şam'a orada demircilerden formül öğrendi. Demiri nasıl döçüyorlar? Kılıçları kırılmıyor. Evet. Şimdi Resulullah zamanında Musallim'e ne yaptı Resulullah'tan sonra? Riddet zamanında başkaldırdı yine. Baş kaldırır için ne oldu? Fitnesi oldu. İşte 60 tane'nin birisi Musallim el Kezzab. Resulullah'ın hayatında çıktı ama fitnesi yokuydu o zaman. Fitnesi ne zaman oldu? Resulullah'ın vefatından sonra riddet oldu. Resulullah Halid'i Cüneyi temizledikten sonra dedi git Necid'e. Necid'de Yamame'de Musellim el Kezzab var. Fitnesi nereden biliriz büyüğü oldu? 40 bin tane ordu topladı. Sahabeden daha çok Halid ibn Velid gitti karşısına Allah'ın izniyle orada onu ne yaptılar? Öldürdüler. Onu da öldüren kim oldu arkadaşlar? Biliyorsunuz. Vahşi. Vahşi kimidir? Hazret Hamza'yı öldürmüştür. Onu öldürürken dedi inşallah dedi o Hazret Allah'ın bir evliya Allah'ını öldürdüm. Bu da Allah'ın en büyük düşmanı Deccaldir. İnşallah bu onu kefarettir Sadık Sadikidir. Allah verdi onu. Aynen mızrakla öldürdü onu. Attı göz vurdu diyorlar. Üç metre geri kaldırdı attı onu diyorlar rivayetlerden. Böyle tam geldi karışladı onu. Attı onu için kaldırdı onu. O, o mızrak üç metre geri şey attı onu. Orada ceberdi Gitti. Ondan sonra e, bu arada kargaşa arasında Tulay ibn-i Huvaylidil Esli bu da peygamberlik iddia etti. Ondan sonra ashabalar yine buna ceş gönderdiler. Zorlandılar bunda biraz. Kaçtı ciddi bir de toparlandı bir de geldi. En sonunda tövbe etti. Tövbe etti. Ondan sonra Müslüman oldu. Ondan sonra Nahavân Savaşı'nda şehit oldu. Bu da bir hadise. Ondan sonra bir kadın, Seca bint Harisü't-Taglubiyye. Bu da Irak'ın güneyinde, yanda Irak'ın tarafında Taglibliler bir rivayette Musul tarafından geldi. Bu da çok zeki bir kadınıydır. Peygamberlik iddia etti. Sonra geldi Musallime ile evlendi. Yani erkek peygamber, dişi peygamber çiftleşti. Ondan sonra Musallime öldürdükten sonra kaçtı gitti. Bir rivayete göre racih alan bu sonradan tövbe etti. Futuhat oldu. vakti yarımada Müslümanların eline geçti. Ondan sonra Irak'a yöneldiler. O zaman tövbe etti ve sonra Basra'da yerleşti. Mümin olarak inşallah öldü. Bu da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiklerinden kadınlardan birisidir. Ondan sonra tabiiler zamanında Hazret Abdullah İbni Zubir Mekke'de halife ilan olundu. Tabi hilafet kişi ayrıldı. Emeviler Şam'da Abdullah İbni Züber ee, Mekke'de. Bu bir tane çıktı. Muhtar İbni Abi Ubeydi Teqafi. Muhtar çıktı. Dedi ben Hazret Hüseyin'i öldürenlerin katillerini öldürürüm. Ve bilfeil kim Hazret Hüseyin'i öldürdü? Allah onu muhtarı musallat etti onun üzerine. Hepsini öldürdü. Şimirdir vesaire. Hepsini kılıçtan geçirtti. Tek tek Allah zaten göndermiş onu. Hazreti Hüseyin'i öldürenler hepsi ceza-u mincinsil amel. Nasıl zulümle öldürdüler Hazreti Hüseyin'i kılıçtan. Hepsini kılıçtan muhtar öldürdü. Ondan sonra ben Hazret Ali'nin dedi, etba'annenim şiasindenim. Ondan sonra ne oldu? Baktı, Bunları öldürdükten sonra vakti tarafında insanlar toplandı falan. Kalktın. Ondan sonra şeytana uydu. Ne yaptı? Nübüvvet iddia etti. Dedi ben peygamberim, bana vahiy geliyor. Muhtar. Ondan sonra Abdullah bin i Ziber kardeşi Mus'ab'ı gönderdi onun üzerine orduyla. Onu da orada öldürdüler elhamdülillah. Bu da tabi'in zamanında, ashab zamanında, tabi'lerin birinci zamanında bu da öldü. Şialar de bugün de Rafiziler bu Muhtar'ı mukaddes bir şahsiyet bilirler. Anlatabildim de, İran'da da bugün de Muhtar onlar için bir adamdır. Halâçı peygamberlik iddia etmiş. Neden? Hz. Hüseyin katillerini öldürmüştü. Onun için Irak'ta bugün de bir ekip kurulmuş. He? Terör ekibi, adım koymuşlar Ceysir Muhtar. Muhtar'ın ordusu. Kimi temizliyorsunuz? Hüseyin'in katillerinin torunlarını. Kimdir biz da? Sünnetiz. Bu şu anda Irak'ta var. Resmidir de. Amerika'da bunu öldürüyor da. Amerika'da bunu terör ilan etmiyor. Hezbullah İsrail'e füze atıyor. Terör ilan olmuyor. Ne işi ise, Ama bir ehli Sünnet bir araya gelse terördür. Cebhet-ül Nusra bugün de Suriye'de ne yapıyor? Kendisine zulm eden hükümetine karşı he, kendini savunuyor. Terördür. Düşmanımızı tanıyalım. Evet. Ondan sonra tarih devam etti. Batustana çıkmadı hepsi. Ve çıkacakta ve çıkabilirler de ve devam eder. Ondan sonra tabiiler zamanında Abdülmelik Abdülmelik bin Marvan zamanında yine bir fele çıktı Dimeşk'ta çok ehli takva gösterdi kendisini ama camisinden çıkmıyor ibadet ediyor adı da el Harik bin Said el Kazab Ondan sonra nübüvvet iddia etti halife da onu öldürdü Ondan sonra o kadar Abbasiler şey Emeviler zamanında o kadar iddia edilen oldu peygamberlik Halifeler artık bunları mahkemeye savuk etmiyorlar. Neden? Yani nübüvvet iddiası dıkıştı. Eskiden garip bir şeydi. Hemen getiriyorlar, ikrar ediyorlar. Halifeler o kadar çok oldular. Artık görev verirler emniyet polisiyle de. dediler ki olarak nerede dediler bir tane gördünüz ki peygamberlik iddia ediyor. O'nun kadısına hemen gönderin hemen infaz edin onu meydanda yani gerek yok halifeye dönersiniz filan o kadar çok oldular ki demek ki şeytan iş başındadır bugün de öyledir bu iş böyle devam etti abbasiler zamanında ta tarih dayandı bugüne kadar güncel tarihimize gelsek 100 seneye kadar onda da en meşhurları kimdir hindistan'da bir adam çıktı Mirza Ghulam Ahmet Kadiyani Bu da peygamberlik iddia etti. Dediler ona ama Kur'an'da yazıyor Hatemun Nebiyyindir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hatem nedir? En sondur. Dedi hayır Hatem Arapcada yüzüktür Hatemden alınmış. Hatemun Dedi o peygamberlerin şanesidir, üzüğüdür ama demedi sonudur yani anzamını şeytan tevilbele yapar zaten bu da şeytan adamıdır sapıktır alimler bunu oradaki Hindistan alimleri hatta buna şey yaptılar munazira yaptılar onu zındık ilan ettiler hatta bir dua bastılar en son hayatında da kolera, kolera değil mi? Kole. Kolera hastalığı yakaladı bunu orada da ceberdi gitti ama atbaa oldu Bugüne kadar da devam edenler var. Kadiyaniler var bugün de, Onun uzantısıdır işte. Evet. Bu peygamberlik meselesi böyle devam ediyor. Bugüne kadar da gidiyor. Bundan sonra Sudan'da bir tane çıktı El Mehdi diye. Önce dedi ben Mehdi'yim. Adı da Mehdi'dir. Önce dedi ben Mehdi'yim ondan sonra vakti mehdi fazla tutmuyor iyici göstermiyor dedi ben peygamberim onu da orada öldürdüler ondan sonra başka birisi geldi şuradan da misirde bir kaç tane çıktı belki hale de var ama bilmiyoruz biz çünkü artık kimse bir tane çıksa dese ben peygamberim kimse inanmaz Teknoloji ilerlemiş insanlar ilmi de var Afrika'da çıktı kaç tane Asya'da çıktı Hindistan'da Pakistan'da e, Amerika'da kaç tane var Müslümanlardan, özellikle siyahlardan da var birkaç tane peygamberlik iddia etti Avrupa'da var, Türkiye'de de var bunlar hepsi biz peygamberiz peygamberlik iddia ettiler sallallahu aleyhi ve sellem dediği devam ediyor sözü de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde de kader devam eder. Eydir. Bu peygamberlik niye iddia olmuyor? Bakıyorsun tarihte her zaman var bu. İslam'dan önce varymış. Dönüyorsun Mecce'de Arap kabilelerinde peygamberlik iddia edenler varymış. Resulullah'tan önce sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü bu düşman tektir. Kimdir? iblis? Ona uyan şeytanlar. İnç Sen peygamberler iddia etsen ne olursun? Şeytan olursun. Ama ins şeytanı. Anlatabildim? O zamanda tarihe de baksak her zaman nübüvveti iddia eden çok olmuştur. Onun için peygamberler geldiklerinde kavmlerine ben peygamberim diyorlar hemen diyorlar sen yalancısın. Ama Allah Taala ne veriyor o peygamberlere? Mucize verir. Onun için ne diyorlar peygamberlere? Eğer sen doğru düzgünsen, ikine bima vaadtena. Gel bize göstersene. Onun için Resulullah'a da dediler. Sen peygamber isen indir bize kitap melekler gelsin. Merdvan olsun, çıkalım sama'ya bakalım ne var. Bunu da Amerikanlar çizgi filminde çiziyorlar. Bize de işletiyorlar. Haberimiz olmuyor. Çizgi filmlerinde görersiniz. <gülüyor> Bazen böyle merdivenle bulutun üzerine çıkıyor. He? Bunlar nedir? Bunlar işte bu var tarihte. Bunlar her şeytandır. Onun için peygamberlik iddia etmek şeytanın bir oyunudur. Bu İslam'dan önce varmış. İslam'dan da sonra devam edeceğim. İşte illet buradadır, mucize de budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Yoksa nasıl olur ki Resulullah demiş ki peygamberin sonuyum ayette var. Muhammed hatemun nebiyindir. Ama bir tane çıkar diyelim peygamberin. peygamberim. Demek ki şeytan ölmemiş. Avamın dediği gibi. Şeytanın birikimi çoktur. Cennetten babamızla başlamış. Bugüne kadar kaç bin senedir. Kıyamata kadar da devam edeceğim. Bizim birikimimiz nedir? 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene. Biz zavallıyız. Ama Allah Teala biz zavallılığımızı adalet yerini sağlasın bize diyor tarihten dersen. Tarihi bize bilindiriyor. Ama insanoğlu unutandır, tarihe uymuyor. O zaman imtihan tarlasıdır. Bakacağız, anlayacağız. Eydir bu peygamberler, bu iddia eden peygamberler attuz kusur, yani attuz, yani attuz kusur içinde kadınlar da var. Kadın dedik de bir tane secah çıktı, Musallima zamanında. Ondan sonra biz duyduğumuz, ben duyduğum iki tane kadın peygamber var. Misir'de çıkmışlardır. Onlar da iddia ettiler, biz peygamberiz. Yani bugün de araştırsan çok var. Ama ne oldu? Ses getirmediler. Kayboldular. Olabilir ileride çıkar ses getirirler. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Deccalun. Yalancılar. Yani şert değil adam desin ben peygamberim. Ben Muhammed'e dengim. Sallallahu aleyhi ve sellem. şer değil. Deccal derken önüne açık koyuyor. Deccal nedir dedik yalancı. Yalan üretim. E bugün de decceller çoktur. Adam demiyorum ben Peygamberim, ama ne diyor? Bana ilham geldi. Bana vahiy değil, rüya yoluyla telkin olundu. İltifat edildi bana. Bu terimler var mı? Var. Özellikle tasavvuf camiasında bu var. Cehalet olduğu yerde şeytan ne yapar? Orada yumurtlar. Bu nedir? Bu da deceldir. İşte rüyamda gördüm. Allah Teala geldi bana dedi. Resulullah bana böyle dedi. Bunlar yalancılıktır. Bugün de var mı? Var. Birçok var camiada bugün günde. Gruplar var, cemaatler var. İslam aleminde var, de var. Hem de etbaaları var çok oluyorlardı bu nedir? yalancılıktır deccelliktir çünkü asıl Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyacağız onun yoluna uyacağız bunun yoluna da pratik olarak almarız pratik ve teori alacağız nasıl? evet elimizde kitap sünnet var bunu kafamıza göre anlasak pratik oldu, bizi şeytan yine oyuna getirdi. Buraya koyulsun diye Resulullah'ın elimizde olduğu Kur'an ve sünneti bir de pratiki var o da ashab-ı kiram ilk toplum olarak nasıl uyguladılar bunu onun peşinde gitsek bu decceller bize işlemez. Ama adam geliyor bugün de yalan duyur sana bazı ayetip iptal ediyor bazı hüküm ekliyor şeriata ediyor bu şeyhimizdir çaramat gösterir Allah Teala buna ilham vermiş Allah Teala buna göndermiş mücelleftir bu e bu kutub meselesidir gavuslardır ha? vetedlerdir dünya bulardan sorumludur bunlar nedir bu deccelliktir bunların kökeni neredendir asrı nereden gelmiş bunların şeytan bunlara vahiy vermiş Evet doğru diyorlar. Olabilir. Şeytan rüyalarına girmiş. Ben Allah'ım demiş. Tecelli ettim. Sana kak ey kulum bunu yap diyelim. Halbuki İslamiyet'te şeriatı Ehl-i Şünnet'te özellikle şeriatı hiçbir şey değişmez. Şeriat kıyamet gününe kadar devam edecektir. Ne rüya ile değişilir. Ne ilhamla değişir, ne keşifle değişilir. mi? Ha ilham, keşif, tevfik. Nerede olur? İçi yolu seçeceksin. Bilmiyorsun hangisi doğrudur. İctihadi meselede orada Allah, Evliya Allah'a ilham verir, çeramet verir, tevfik eder onları doğru yola. Ama Allah demiş de bu olmaz. Sen diyorsun keramat yoluyla, keşif yoluyla bu onu yapın. Bir şey olmaz. Sizin için bu müstesna. Onun için ne demişler? Bu kul ermiştir. Ermişlerden de hüküm kalkmıştır. Ermiş nedir? Yani bir seviye var. Oraya gelsen erersin. ne erersin? O vilayette o vilayette de kulluktan çıkacaksın da Bitti sen. Ahkam kullar için olmuştur. Ermişler için değil. O asıl da erimiştir. Ermiş değil. Şeytanın planinde ve ne erimiştir. Eğer bir tane böyle iddia ediyorsun. İşte bu da kezzaplardır, deccellerdir. Buna da diyenler decel, kezib, yalancılık, yalancılıkta uzmanlık. Bugün de Türkiye'de biliyoruz. Ne kadar yalancılar var. Küçüğü var, büyüğü var ama sonuçta aynen şeyden yalancıdılar. Televizyonlar olanlar var, İslam adına neler konuşmuyorlar. Bu nedir? Aynen bu Resulullah'ın dediği tecelli ediyor. Dacceller ve peygamber, nübuvvet iddia edenler çokalır. Bakın, Raşid halifelerden sonra ne kadar çokalmışlar. Bugüne kadar, tabi zaman olardan uzak düştüğüne kadar, ne kadar uzak uzandı o kadar çıkıyor. Hatta inşallah Mehdi gelir. O zamanda ne olur? Mehdi çıkışında bir de Raşid halifelik dönemi döner. Ondan sonra Hz. İsa da tabi gelir. Aleyhisselatü vesselam. Mehdi geldiğinde ne olur arkadaşlar? Dajjal'in başı yok etmeye gelir. Mehdi. Mehdi kimdir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve Onu da işleyeceğiz inşallah. Aynen küçük şartlardan büyük şartların arasında. Maksat nedir burada? Mehdi çıktığında savaş eder? Dajjal'dan. Mesih u Dajjal. Deccal nedir? İşte bunların başıdır. Şeytanın en büyük kozu kıyamet kopmadan önce deccaldir. En büyük kozu. Onun için bütün peygamberler deccele Allah'a deccelden sığınırmışlar. Namazda bile onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Salamdan önce dört şeyde Allah'a sığınır. Biri de deccaldir. Ataş, dünya azabı, kabir azabı. Biri de fitnetü mesihü deccel. Allahümme inni ağlubike min fitnetü mesihü deccel. Çünkü deccel niye? Yalanda uzmandır. İlahlı iddia eder. Cehennemi var, cenneti var. Allah ona bir kabiliyet verir ki insanları fitne etsin. Dünyanın sonudur. Fitne büyük büyük olur o zaman. Adama diğer gir cennete, bu cennetimdir. Bakıyorsun, bağdır, bostandır. O cennete gitsin ataştır. Adama diğer cire taşıma bakıyorsun ataştır, cayır cayır yanıyor ama Allah'a inanıyorsun bu dajjaldır. giriyorsun o senin cennetindir. Adam her şeye yok ol, yok ol, daha yok ol diyor, yok oluyordu. Bu Deccal'dir. Bu Deccal'in meselesi Taurat'te de var, İncil'de de var. Yahudiler bugün de Hristiyanlar da Deccal'e inanıyorlar. Hatta Amerikanlar Deccal'in filmini çevirmişler. Ama Amerikan kafasıyla, Hollywood kafasıyla. Sonradan Deccal Washington'a bile şey yapıyor ama Amerikanlar başkanı kaçırıyorlar helikopterden donanmanın üstüne. İşte sonra Filistin'de savaş oluyor. Ondan sonra Hazreti İsa'yı decceli yok ediyor. Bak olarda da var, bizde de var. Bunu detaylı olarak biz inşallah e, yeri geldiğinde açıklarız. Maksat nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği bu deccellerin ortaya çıkması 60 kusur deccel bu da dedik sayısı nedir? Attus tananın ses getiren olur ses getirir, insanları fitneye uğratır. Onun da yavruları dedik küçük decceller, bugün de görüyoruz biz. Bugün de bir tane fıtrat üzere İslamiyet'i biliyorsa ayırt deden piyasada kaç tane deccel var? Adamın birisi şeytana öyle uymuş ki din düşmanlığına şefaat dilerim, ama Müslmana çafir derim. Yok olsun derim. Bu da bir nevi deccallıktır. Bu da bir nevi yalancılıktır. Yani İslamiyeti, Müslümanları aldatmaktır. Bugün de adam var, televizyonu var, kanalı var, deccallık yapıyor. Bugün de adam var, dini değiştiriyor. Bu da deccallıktır. Kur'an'ı kendisine göre tefsir ediyor. Bu da deccallıktır. <gülüyor> Arkadaşlar deccallık Çoktur. Çünkü Resulullah diyor, decceller ve yalancılar ve peygamberler iddia edenler çıkar ortaya. Benden sonra ümmetimde çok alır diyorlar. İşte bu ümmette de çok almıştır. Biz de şu anda belki bize göre en azından tarihe bakıyoruz. Bize göre şu anda dünyanın tar İslam tarihinde zirvetteyiz. Çünkü deccellere eskiden dur diyen vardır. Yani İslam'ın bir otoritesi vardır. Az da olsa, zayıf da olsa vardır. Alimlerin bir sözü vardır. Şu anda kimse kimseye bir şey diyemiyor. Meydan kalmış deccellere. Yani bugün de Türkiye'de hiç kimse diyebilir mi? Filan hoca yanlış diyor, yanlıştır, daccallıktır bu diyemez. Çünkü kanun düzen onu kuruyor. Diyanet İşleri Başkanı diyemez ama tavsiyede bulunur sadece. Böyle yürekli Diyanet işleri Başkanı da olsa desin bu yanlıştır. Ama söylese bile ona bu devletin sistemi başına der ona fitne çıkartma Diğer, her çeşit inandığı gibi yaşayabilir. Onun için bu decceller zuhur edecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi de tecelli edecektir. Evet. Allah subhanahu ve teala bizi bu deccellerin, bu yalancıların, bu yobazların he, fitnesinden kurusun. Biz peygamberlik iddia şu anda fitnesinden korkmuyoruz. Yani bir tane yese ben peygamberim belki milyonda üç tane, beş tane, on tane buna inanır. Yani bir günde bir tane biz televizyon atsak, bir tane çıksa yese ben peygamberim Kaç tane inanır buna? Yani biz inanıyoruz. Buna inananlar elimizin sayısı kaderce geç yüz tane inandı. Bütün Türkiye'de. Ama bu decceller peygamber iddiasından daha tehlikelidir. Yalancılar. Din adına İslamiyet'i ne yapıyorlar? Türkiye'de maalesef bozuyorlar. Dünyada da var bu temin. Ama bizim Türkiye'de daha çok oluyor. Nerede ilim az oldu? Nerede alim az oldu? Bunlar kaldırırlar. Zaten budur, demişler, şeytanın planı alimin olmadığı yerde maya tutar. Çünkü şeytan, şeytanın alanı yavruladığı yer cehalet tarlasıdır. Cehaleti göndü hemen orada konur, yumurtlar. Ama alim olduğu ülkede, evet Türkiye'de alim var elhamdülillah. Ama alemin bir sifatı yürekli olacaktır. Hakkı beyan edecektir. Tibiyan edecektir. Onun için allah Teala diyor ki Resulullah'a ben Kur'an'ı indirdim senin üzerine insanlar için ne yap? Beyan et. Hakkı Mubin. Belâh-ı ha. Mubin. Resullar, Resullar bunu da mükelleftler. Belâh nedir? Tebliğ. Ama neyle tebliğ? Yok da yollarla hayır. Mubin. apaçık. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben sizi bir alana koydum gecesi gündüz gibidir. Buradan sadece sapık olan kayar. Yani kaymak imkanı yoktur. Karanlık tarafı yoktur. O zaman nasıl kayarsın? Demek ki sen sapıksın kaydın. Pey peygamberlerin varisleri kimdir? Alimlerdir. Alimlerin üzerine görev nedir? Yumrukları masaya vursunan Hakkı söylesiler, Hakkı bayan etsiler. Ben hakkı bayan edeceğim. Ahmad etse, Mahmud etse kimse dinlemez. Neden? Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Kimi dinler insanlar? Alimleri. Alimler süssen olur. Et kokmasın diye tuzlarlar. Tuz kokmasın diye ne yaparlar? anlatabiliyor. Yani onun için alimler bu, bu ümmetin tuzudur. Ne yapmaları lazım? Hakkı beyan etmeleri lazım. Ağacı ortadan tutma hakları yoktur. Siyah bayaz deme hakları var. Bu yanlıştır, bu doğrudur. Bunu demeseler <gülüyor> hakiki varis değiller. Onun için decceller bu bir ümmette çok almış, çünkü hakika alimler azalmış. İskender sesleri çıkmıyor. Elimleriyle amel etmiyorlar. Bugün de Türkçe'de ben eminim adım gibi birçok alim var, birçok deccal hakkında hüküm vermiştir. Ama ilan edemiyor. Bana. Neden? Bir adım ileri, dört adım geri. Neden geri gitmek nedir? Dünya. Halbuki içi alim içeriye tıkalsa, içi alimin kafası geçse ümmet düzelir. Hakiki alim budur. Hakkı söyleyacaksın. Velo ki hayatına mal olsun. Hak acıdır demişler. Elhakkomur. Acıdır. Onun için hakkı söylemek alimlerin görevidir. Bunları da, bu deccelleri de kim keşfeder? Sadece alimler. Avam ne bilsin? Adam gelip süslü püslü seni anlatıyor. Onun için Hazreti Ömer ne dedi? Dedi bu İslam üzerinde ben korkmam. Sadece alim ma'lumun nifak ve alimun lisan bazı alimler var dedi nifakları bellidir. Dilleri de edebiyet yapar. Bular üzerinde bu, İslam buların tarafından yok olur dedi. Elim-ül lisan. Onun için bakıyoruz Birçoğu bu deccellerden, yalancılardan televizyonlarda çok güzel edebiyet yapıyorlar. El hareketi yüz ifadesiyle cüz güzel, düzgün cümlelerle aklı okşuyorlar. Akıl nedir? Şeytanın en önemli aletidir. İnsanı yok etme aletidir. Onu okşuyorlar, oradan giriş yapıyorlar. Onun için dikkat etmemiz lazım. Alimler elimizden tutmasa biz nereye sar sarılmamız lazım? Allah'a. Dua edeceğiz, allah Teala bize ümmete salih alim e, versin, onları bize önder yapsın, öncü yapsın, mürşid yapsın, Yol gösterici yapsın. uysa da bize kendisi hidayet versin. Sadakatimizle firasetimizle bunları çeşfetmemiz lazım. Bunların oyununa gelmememiz lazım. Zaten fıtrat en büyük nedir? Sermayedir. Bunun yanında ne var? En büyük şey sermaye sadakat. Fıtratın oldu sadakatin oldu. Allah doğru yolu gösterir sana. Bugün de biz elhamdülillah bakıyoruz. Biz neye giriyor, gidiyoruz? Dört imamın peşinde gidiyoruz çok insan var dört imamın peşinde gitmiyor. Demek ki elhamdülillah bizi sadakat koymuş dört imamın peşinde gider. Bu sadakata da cüvensek yine sınıfta kalırız. Bu sadakat aslında da iddiaydan olmaz. Madem biz elhamdülillah dört imamın peşindeyiz anlamı gelir biz Resulullah'ın ashab-ı peşindeyiz. O zaman bu sadakat devam etsin bunların da elimelerine sarılıp o da yetmez amellerine de sarılacağız bir aldığımız olardan ilmi onları gibi amel yapacağız. Onun için deccal bize işlemez. Bakın büyük deccal büyük deccal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki alnında yazılmış kafir kafara yazılmış. Ama onu sadece diyor mümin firasetiyle okur çafir onu göremez. Münafık onu göremez. Onun için mümin azınlıktır. Böyle bakar Çafir der vallahi sen Rabbin değilsin. O çünkü ben Rabbinizim. Sen daccasın. Resulullah demiş bize alnında çafir yazır yazılmıştır. E bu küçükleri de neyden keşfederiz? Kalbimizin imanıyla, sadakatiyle Allah'a teslim et. Allah hepimizi teslim olanlardan eylesin. Dört ama uyanlardan eylesin. Oların yolundan çıkanlardan eylemesin. Bir de onları elmilerini bize nesip etsin amellerini de yaşatmayı bize nesip etsin. Herkesini bir arada. İlimlerini yapıp amellerini yapmayanlardan bize elemesin. Çünkü ilimle emel birbirinden ayrılmaz. Muminin sıfatı cennete girmek sıfatı ilimle emel yekparıdır. Evet Allah subhanahu teala geçmişlerimizi ve geleceklerimizi hidayet etsin. Hepsinde geçmişlerimizi de affeylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.